1587 numaralı konu, Hazreti Ömer'in sahabilerden bir grupla oturması ve tek tek her birinin dua etmeleri, Hazreti Ömer yatsı namazlarından sonra mescidi kontrol eder namaz kılanların dışındakileri dışarı çıkarırdı, bir gece yine her zamanki gibi yatsı namazından sonra mescidi kontrole geldi, mescitte, aralarında Übey bin Kab'ın da bulunduğu bir grup ashabın oturmakta olduğunu gördü ve, bunlar kimdir, diye sordu, Übey'i, yakın arkadaşlarından bazıları ey müminlerin emiri, dedi. Hazreti Ömer'in, peki, yatsıdan sonra burada işiniz ne, demesi üzerine de, oturup Allah'ı zikrediyorduk, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de yanlarına oturdu ve en yakınında bulunan kimseye duaya başla, dedi. Adam dua etti. Böylece Hazreti Ömer orada bulunanların hepsine teker teker dua ettirdi. Sıra onun diğer tarafında oturmakta olan Ebu Said'e geldiğinde o Hazreti Ömer'in heybetinden dili tutularak zangır zangır titremeye başladı. Bunu hisseden Hazreti Ömer ona, Rabbim, beni bağışla, Allah'ım, bana merhamet eyle, de mi diyemezsin, buyurdu. Sonra sıra kendisine geldiği için Hazreti Ömer duaya başladı. Orada bulunanlar içinde Hazreti Ömer'den daha fazla gözyaşı döken yoktu. Duasını bitirdiğinde, bu kadar yeter, artık kalkınız, dedi. Böylece herkes mescidi terk etti.